açık telgi Evet açık radyodan açık telgi programı devam ediyorum saat 7'ye kadar geçecek olan sürede bir başka duyurumuz daha olacak sizlere. Ee, az evvel Karşı Sanat Cenabı'ndan gelen e, Prekaya'nın görünmeyen özneleri e, anketinden kısaca bahsetmiştim. Şimdi e, başka öznelerden e, söz açmak istiyorum. Beyrut manzarasına e, dahil olan e, bir dizi sanatçı aslında Türkiye'den geçtiğimiz günlerde Beyrut'a sanat e, diye çok kısaca başlıklandırabileceğim bir inisiyatif ortaya çıktı. Bizim de geçen hafta sonu e, haberimiz olmuştu. 4 Ağustos'ta Beyrut limanında yaşanan patlamadan sonra bölgedeki güncel sanat mekanlarının ne büyük bir yıkıma uğradığını en azından uluslararası basından izleme imkanımız bulundu. Tarihi mekanlarda dahil olmak üzere akıbet alkbette pek bilinmeyen bir tür e, felaket manzarası e, akla geliyor aslında ilk Lübnan Beyrut'tan değinde bugünlerde bunun yanı sıra sokaklardaki işte ayaklanmaları e, ve eylemleri de açık hasta programında düzenli olarak izliyoruz. Evet henüz e, tabii ki toz e, durulmuş vaziyette değil. Halen etraf puslu, Beyrut'ta ne olabileceğini bilmiyoruz ama tabii ki Beyrut'ta ne olabileceği sorusu bizim e, kendimizden de bağımsız yanıtlayamayacağımız bir cevap diye düşünüyoruz. Beyrut'un e, geleceği aslında e, kurulurken e, Beyrut'un tek başına yapmayacak. Belli ki Uluslararası çapta pek çok teşebbüsü de aynı anda izlemekteyiz. Biz en azından açık dergi e, kadrajında kalırsak güncel sanat e, çevresinde bir dizin e, dayanışma kampanyasını başladığını, formların açıldığını e, izlemiş vaziyet. Bunların hepsinin özetini vermek yerine ben mutlulukla Türkiye'den e, çıkan bir e, kampanyanın e, sözünü sizlere ulaştırmak istiyorum bu akşamın açık dergisinde. Selinep Öz ve Merve Ertuğfan e, bu kampanyanın sesi olacaklar. Çok daha e, geniş bir katılımcı tabanı olduğunu söylemek lazım. Beyrut'ta sanat kampanyasının lafı daha fazla uzatmayayım. Dünyanın farklı yerlerinden bağlanıyoruz bu akşamın e, yayınla. Onların da düzenlerini çok bozmayayım ve hoş geldin diyeyim öncelikle ikisinde. Zeynep ve Merve hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sen, hoş bulduk. Evet, Beyrut'a sanat e, diye ben aslında başlığını koymuş oldum ama tam bir başlıkta bile çıkmadı e, gördüğüm kadarıyla. E, ama çok kısaca gayet de aslında açıklayıcı bir metin var. Yolu Beyrut'tan geçmiş, Beyrut'ta çalışmış, üretmiş, dostluklar kurmuş ve yetişimi devam eden sanatçılar bir araya gelmiş vaziyette. Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası e, arkadaşlarımıza yardım etmek istiyorsunuz diyebilirim. Diye başlıyor bu metin. Ben metni alıntılamak yerine sizin sesinizden aslında bu genel çerçeveyi bir duymak istiyorum. Beyrutta Sanat diyebiliyor muyum? Bu bir. Eğer diyebiliyorsam Beyrutta Sanat'ın genel çerçevesi nedir? Beyrutta Sanat tabii diyebiliriz. O şekilde çıktı. Tam da anlattığın gibi İksan yani çok da gayet organik bir şekilde oldu. İlk günlerde biz de ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken bir arkadaşımız kendi işlerinden birine koymuştu. Nereye gönderebiliriz yani iş satılırsa Rüzgar'a <gülüyor> yönlendirmek istiyorum gelirlerini dedi. Ondan sonra aramızda konuşmaya başladık bir şekilde. Birkaç kişi Beyrut'ta zaman geçirmiş kişiler olarak, Yani tabii her şekilde yardıma ihtiyaç var ve onların hepsini göndermemiz gerekiyor. Ve Çok komplike ve çok zor bir durum. Ama bir yandan da hani sevdiklerimiz ee, orada tanıdığımız insanları nasıl direkt bir dokunuşta bulunabiliriz diye düşündük. Öyle bir araya geldi. Aslında sanatçılarda e, bir şekilde konuşmaya başladıktan sonra herkesin de tabii yani bir şey yapmak isteği var. E, o yüzden çok hızlı bir şekilde toplandı. Kişi kişiye söyleyerekten organize, e, hızlı bir şekilde organize edilmiş oldu. Aslında evet. yani aslında şey e, diyebilirim yani hani, o işte arkadaşımız şey yaptıktan sonra e, bir iş satıp onun e, ondan kazandığım e, fonu destekle yollamak istiyorum dedikten sonra yani biz de aynı şekilde hissettiğimizi yani biz de öyle düşündük yani kendi işlerimizi üzerinden bir şey fon toplanabilir mi diye düşünmeye başlayınca yani bir arkadaşa söyleyip bir arkadaşa söyledik zaten birçok kişinin böyle hissettiğini fark ettik ve bir anda evet. hızlıca toparlanabildi böylece bir e, sanatçılar e, işlerini bağışladılar bu bir liste haline getirildi. Onu evet. da e, satın almak isteyebilecek, yani böyle bir kampanyada yer almak isteyecek insanlara bulaştırmaya e, üzerine bir şey oluşturduk, bir platform oluşturduk, bir şey oldu aslında. Evet, bir tür platform, bir tür inisiyatif oluştu, organik bir şekilde oluştu. Demin Zeyre Bey'in de söylediği gibi, Merve'nin ben sözünü alırsam. Zeynep'e de kısa bir gönderme yapmış olayım. Şey, e, Peki, çok kısa bir süre oldu. Ben en azından geçen hafta sonuna doğru haberdar oldum. Mevta Sanat'tan. E, nasıl geçiyor? E, yani nasıl bir cevap var satın e, almalar bakımından? Bu çünkü çok pratik e, bir işe yarayacağı için buradan toplanacak meblağ. Bunu özellikle sormak, belki de yayınla ona göre e, yönlendirmek niyetindeyim. Var mı? E, büyük bir ilgi diyebilir miyiz en azından? Yani şöyle hani yani Berita Sanat da diyoruz da aslında böyle hani bir isim tam da koymadık beritasanat.gmail.com bizim iletişim adresimiz olduğu için Berita Sanat diyoruz. Hani o böyle hı hı. E, zaten çok uzun süreli bir. E, organizasyon oluşturup böyle bir şey dönüştürmek değil kısa e, sürede birkaç hafta içinde e, ulaşabildiğimize ulaşıp toparlayabildiğimizi toparlayıp onu göndermek yani amaç penle hani, kısa ve öz bir şekilde ilerliyor. Yani e, size, yani dediğimiz gibi tanıdık üzerinden tanıdık onun arkadaşı öbürünün arkadaşı falan şeklinde tutuyor. İlgi gayet iyi oldu <gülüyor> ne diyeyim <gülüyor> bilemedim. Şimdi Zeynep sen istiyorsan sözü. Yani güzel oldu. Aslında yani gerçekten de e, ulaşmasını istediğimiz, desteklemesini isteyeceğimiz kişiler destekledi diye söyleyelim. Ee, çok <gülüyor> sağ olsun birkaç kişi. Onların da Beyrut'tan yolu e, geçmiş olan koleksiyonerlerden az ilgi gösterdi. Ama aynı zamanda da yani hani özellikle koleksiyoner olarak bilmediğimiz desteklemek isteyecek ve hani gerçekten bunun anlamlı bir e, iş, e, iş almanın anlamında bir şey olacağını düşünecek insanlar da aldılar. E, Sanatçılar da evet, mekaniz... bence çok akıllıca şey... pardon. Sanatçılar da lütfen, bence lütfen. E, yani güzel bir şey yaptılar. Hani bu e, olabildiğince daha uygun bütçeli, e, edisyonlu işler üzerinden bir liste çıkardılar ki hani e, böyle Hı -hı. çok büyük Hı -hı. iş satmak şey gibi değil ama e, gerçekten böyle bir bağış kampanyasında yer almak hani hızlıca, sat yani, hızlıca doğru söylemiş olamaydı ama bütçeye uygun, uygun bir şekilde hani Hı -hı. olabildiğince çok kişiye hitap eden işler koydular. Yani sanatçılara alo biz böyle bir şey yapmak istiyoruz dediğimizde anında hemen bir gün içinde, gün içinde tabii ki deyip iş önerdiler yani bağışladılar. Evet peki bu bağışlar toplandıktan sonra. Beyrut'taki sanatçılara ve kültü sanat çalışanlarına ya da kurumlara yollanacak mekanizma tam e, nasıl işliyor? Yani siz ne noktada aradan çekiliyorsunuz? Çünkü az evvel bir uluslararası şey de olduğunu söylemiştim aslında. Bir mobilizasyon olduğunu da söylemiştim. Bülmelerdeki sanat e, çevresine destek vermeye yönelik. E, siz nasıl bir mekanizmaya dahilsiniz? Nasıl ulaştırıyorsunuz? da belki konuşmak e, iyi olabilir. Destek vermek isteyen dinleyicilerimizin hakkında bir soru olabilir şu anda bu. İşleyiş şu şekilde. E Bizim e-mail adresimiz beyruttasanat.gmail.com'da bir hı hı. işlerle ilgilendiğinizle ilgili bir e-mail gönderebilirsiniz. Bizi işlerin listesinde herkese yani tamamen kamusal olmasını istemedik ama tabii ki de ilgilenlerinde yani ulaşabileceği bir liste olmasını istedik. Listeyi gönderiyoruz hı hı. hala müsait olan işlere. Oradan aldığınız hı hı. işlerle sanatçılara birebir gönderiyorsunuz geliri sanatçılar da gelerek Just Giving adlı bizim birlikte çalıştığımız web sitesine yönlendiriyorlar. Just Giving'in kuruluşu şu şekilde. Just Giving'de eğer yani bağış yaparken birebir söyleyebiliyorsunuz şu kişiye, şu stüdyoya, şu sanat kurumuna direkt göndermek istiyorum diye. Ya da genel havuza gönderilmesini isteyiyorum diye belirtebiliyorsunuz. Daha doğrusu belirtmezseniz de default olarak da genel havuza gidiyor. Genel havuza gittiğinde evet. genel havuz sonunda da AFAK'a yönlendiriliyor. AFAK, evet. bir saniye doğru söylemek istiyorum, Arab Foundation for Arts and Culture, Beyrut bazlı olaraktan bütün işlerin toplandığı, bütün fonların toplandığı, ondan sonra da kurumların ihtiyaçlarına göre dağıtacak olan bir e, fon diye söylüyor. E, onlar da evet. ileri vadede ne şekilde olacaklarına, ne şekilde dağıtacaklarına karar verecekler. Şu anda tam olarak neyin ne kadar ihtiyaç olduğu bilinmediği için yavaş yavaş bir süre zaman alacak muhtemelen. Bütün gereksinimlerin evet. listesinin çıkarılması ve zararın ne kadar olduğunu görülmesi. O olduktan sonra evet. AFAK'ta duruma göre teker teker kişilere, kurumlara dağıtıyor olacak. Ama bizim dediğim gibi bizim kampanya ile ilgili anlaştık. Ve özellikle belirttik onlara. Eğer atıyorum işte X kişiye göndermek istiyorsanız, X kişi dediğimde tabii ki daha zaman sanat kişileri ve kurumları diye söyledik. Sanat kurumlarında çalışanlar da önemli tabii onların içinde. Hı hı. E, oldukça zor bir dönem ve e, illaki de hı hı. görünür olamıyor e, olmuyor olabiliyorlar. Onlara gönderdikle gönderdiğiniz e, fonu direkt iletiliyor. Böyle bir oluşum oldu. Diğer de evet. oluşumlar da var. Onlardan da bahsedebiliriz zaten. Bir de evet, ben bir şey e e ek ekleyebilir miyim? E yani bizim çekildiğimiz nokta aslında, ya bizim bulunduğumuz nokta aslında e baya en başından hatta Yap yani ya Dediğimiz gibi sadece sanatçılarla konuştuk. O listeyi birilerine iletmek yani satış, alış, e işin Ulaşımı falan bu sanatçı ya da yetkili kişi yani illaki sanatçı olmayabilir orada iletişim bilgileri var ee, satın almak evet. kişiyle onlar direkt konuşuyorlar biz araya aslında e, girmiyoruz hemen yani çekiliyoruz o ikisi e, konuş iki taraf konuştuktan sonra e, evet. şeyde fonu da bu Zeynep'in bahsettiği internet sitesi üzerinden yapıyoruz ya yani evet. bunun sebebi de yani direkt banka hesabına şu anda Lübnan'a bir e, para yollamak mümkün değil Lübnan'daki durumdan dolayı. Böyle üçüncü evet. bir siteler üzerinden yapmamız gerektiği için. Ee, ama dediği gibi evet. Zeynep'in AFAK ile anlaşıl, e, şey, yani Beyrut'ta olup oranın e, önemli kur kurumlarından bir anlaşıldığı için o bize yönlendirme yapıyor. yani biz onlara şey evet. yapıyoruz ondan yönlendirilecek. Aslında zaten böyle olması da çok makul sizin de söylediğiniz gibi. Benim de en başında belirttiğim gibi şimdilik durum çok belirsiz. Hakikaten kiminle konuşulursa uluslararası medyadan izlediğimiz kadarıyla kime mikrofon uzatılmışsa daha kimse tam da bir şey söyleyemiyor. Yani şey bu işte toparlanma süreci de tam ihtiyaçlarını onu bile göremeyecek bir durumdayız. Ama tabii ki ne kadar destek geldiği de ne şekilde toparlanacağını da bence belirleyecek bana kalırsa. Zeynep sen hani diğer organizasyonlardan da bahsederiz dedin. Çok ayrıntılığına girmeyelim ama işte Art Relief'ten bahsedebiliriz belki. Art Relief for Beyrut'un ismini alabiliriz. Müfredattan bahsedebiliriz. Belçika bazıları onlar da kere amacı bitmeyen bir kuruluş, Beirut Art çalışıyorlarmış vesaire. Yani bunların aslında çok sayıda olması oldukça önemli. Ee, Türkiye'den de aslında Afak'a bağlanan bir hareket e, de oldukça önemli. Sonuçta e, başta İstanbul olma, olmak üzere Türkiye bir manada aslında bölgede de önemli. güncel sanat alanlarından birisi ve son 10 e, yıldır da aslında yükselen e, bir hareketlilik olduğu e, Onu hepimiz e, gözlemliyoruz açıklaya gidildi bir biçimde takip etmeye çalışıyoruz. Bu hareketin aslında Beyrut'a uzanması hakikaten bana kalırsa harika bir haber. E, aklımda bir fotoğraf var. Yanamıyorsam e, Deutsche Welle'nin haberinde görmüştüm bunu. Beyrut'da e, işte sanat kurumları ne yapacak sorusunun cevaplamaya çalıştıkları biraz da katastrofik haberlerin içerisinde. Şöyle umuta, umut kırıntısı vardı bir yerde. E, bir e, şey e, patlamayla zarar görmüş bir apartmanın üstüne bir beyaz bayrak açılmış ve Beyaz Bayrağı'nın üstünde We Stay Here yazıyor. Biz burada kalıyoruz yazıyor. Yani onda Dolce Vele şöyle izahatını vermiş. Işte yıkıldıktan sonra bölge muhtemelen bir emlak hareketi olacak. Çok ucuza satılacak her yerde filan gibisinden. Biraz buna paralel bir şey görüyorum aslında. Sizin de aslında neye destek verdiğini, bu hareketin tüm bu mobilizasyon neye hareket, işte destek verdiğini düşünürsek. Bir biçimde Beyrut'un kültürel sahnesinin yok olması söz konusu değil. Beyrutlu sanatçılar orada oldukları müddetçe Beylut, sanat kurumları orada olduğu müddetçe şu anda ciddi bir belirsizlik içinde e, olunsa da e, evet, Beyrutların önümüzdeki e, yılları nasıl geçireceği de aslında şu anda uluslararası toplumda e, ne kadar destek e, vereceği de çok bağlantılı bir soru diye düşünüyorum böyle uzun bir şer koymuş olayım en azından ben kendi adıma hani Beyrut'ta Sanat et Gmail.com adresinde e, organize olmuş bu sivil inisiyatifi nasıl anladığımı söylemiş oldum e, süremizin sonuna geldik aslında bakarsanız umarım çok uzağa atışlar yapmamışımdır ben son sözlerinizi e, almak isterim açıklayıcı dinleyicilerine. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hı. Kampanyamızı da görmenizi, bakmanızı isteriz. Aynen. Beirut Sanat gmail.com adresinden sizlere ulaşılabiliyor. Aynen. Değil mi? Yanlış yani. Aynen. Çok teşekkürler insan. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Merve Tufan ve Zeynep Özde birlikteydik Açık Radyoda. Açık Radya Gibi